Propolis, arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer. Me Merhaba. Propolis'e e hoş geldiniz. Bugün ilk önce bir e-mail adresi edindim. Bir şey söylemek isteyenler veya hatırlatmak, sormak isteyenler birisi için. O e-mail adresi vermek istiyorum çünkü sen sefer unuttum. Umarım sonunda da uh, söylemeye unutmam. Bir daha hatırlatırım size. Evet, bu sefer uh, Rotterdam'da uh, 29 Mayıs ve 28 ağustos arasında mimari Bienale açıldığını söylemek istiyorum ve onun üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü orada aralarla alakalı bir proje var ve aslında ona gelmek istiyorum. Fakat ilk önce birazcık bilgi vereyim Biennale'nin hakkında. Biennale'nin küratörü Dirk Simons, Urban by Nature, yani ben kendimce doğası ile şehirsel, Şehirsel gibi tercüme ettim. Dirk Simons bir peyzaj mimarıdır aslında. Yani bir peyzaj mimarı, mimari biennialinde ne yapar diye düşünebilirsiniz. E, fakat e, o bilhassa diyor ki eğer artık şehirlere e, değişik bakarsak bir peyzaj mimarı gözlüğünden bakmamız lazım. E, Dirk Simons daha evvel milli peyzaj danışmanlığı yaptı ve 1990'da h 4 ns plus S H44N C, peyzaj mimarları adlı şirketinin kurucusudur aynı zaman. Onun düşüncesine göre şehirlerin problemlerini çözerek dünyadaki ekolojik problemleri çözebiliriz. Ve bu da ancak bir peyzaj mimarın gözlüğünden bakıldığında olabilir dediğim gibi. Diyor ki e, peyzaj mimari, kültür ve doğa arasında arabuluculuk yapan bir meslek. Şu an, dünyanın yüzde ve yakında insanlığın seksen'i şehirlerde oturacak. Onun için şehrin ve şehrin etrafında olan karma karışık yapısını ve ekolojiyi çok iyi anlamak lazım ki gelecekteki büyümesi ve küçelmesi küçülmesi doğru şekilde yön verilebilir. Şehir içinde biz genellikle bizim algıladığımız olan binalar olarak algılıyoruz. Yani heykeltıraşların söylediği gibi pozitif mekanlar yani binalar. Fakat aynı zaman yok olan yani negatif denilen bir mekan var. Aslında... ...dış mekan, yani şehrinin dış mekanı, şehrinin içindeki dış mekan, iç mekanlar kadar önem taşıyor. Yani boş alan aslında boş alan değil... Burada e, şehirde çok kolay görebiliriz ki boş alanları sürekli bir şekilde bunu nasıl e, değerlendirebiliriz? Yani değerlendirmek ne demek e, şehirlerin yönetilen kişilerin hakkında bir nasıl bir bina koyabiliriz? O zaman değerlendirilebilir. Halbuki boş kalarak ve o boşlukta biz ne tür bir peyzaj, manzara veyahut ee, ağaçlar vesaire vesaire ekebiliriz kal dursun yok etmeyelim ki o şehir yaşanır bir şehir olsun yani bu şekilde şehire bakarsak diyor e, Simons e, böyle bakmamız lazım o, eğer bakarsak şehir planlamasında yeni ve taze bir tutum olacak diyor şehir kendisi doğal bir manzara olarak kabul ediyor ve o zaman biz hepimiz böyle yaparsak şehir daha dayanıklı ve sürdürülebilir olacak ve dolayısıyla dünyada dünya ekolojik olarak daha sağlam olacak. Evet. iki hafta Evel Hollanda'daydım ve o zaman bu e, e, ki bir proje bilhassa e, ilgimi çekti. Onu e, görmek istedim. E, projenin adı e, DAKAKR. Bunu Türkçe'de Çatı bostanı olarak e, söyleyebiliriz. Benim merak ettiğim şey tabii ki orada aralara da bakıyorlar mı? E, Amsterdam, New York, Londra, Paris ve dünyanın bir sürü büyük şehirlerde artık balkonlarda, çatılarda aralara bakılıyor. Hatta moda bile oldu. E, madem ki orada bir çatı bostanı var o zaman araya da ihtiyaç var diye düşündüğüm için bunu nasıl çözdüler? Bir gidip bakayım dedim. Daha evvel bir e-mail göndermiştim, gelip konuşmak istediğimi söyledim ama cevap alamamıştım. Neyse ki aracı oradaydı ve benimle konuşma vakti vardı. Ee, bu arıcının adı Walter Bauman, ee, 35-40 yaşlarında, 6-7 sene evvel aracılığa başlamış. Ee, Hollanda'da çok detaylı kurslar var, aracılık kursları var. Eğer aracı olmak isterseniz ilk önce böyle bir kurstan geçmek zorundasınız. Ee, bu Walter Bauman kursu yaptıktan sonra demek ki hocası onu herhalde beğenmiş ee, hocası ona bir grup arı vermiş çünkü diyor gelenek ister ki ilk arın bir hediye olması gerekiyor benim de ilk arım hediye olarak gelmişti ama gökten gelmişti başka kimse vermemişti kendileri <gülüyor> gelmişlerdi neyse arılarını çoğaltmaya başladı ve e, Duck Acker 2012'de açıldığında o bir kolonisi orada yerleştirdi. Bir sonraki sene o grubunu bölmüş ve şu anda orada yedi kolonisi varmış. Ben şaşırdım bunu söylediğinde çünkü sadece iki kutu gördüm. Fakat o binanın üstünde e, yani Dak olan binanın üstünde e, çatıya bir delik yaptılar ve orada ahşap bir merdivenle çıkıyorsun yani böyle... ...tutunabilecek bir e, merdiven... ...ondan sonra o deliğin üstünde... ...bir külübe yaptılar... ...ve o kulübenin üstünde beş tane daha... E, e, ...kutu... ...olduğunu... E, e, ...koyduğunu söylediği. ...o klübenin içinde de böyle biraz oturulabiliyor... ...çay içilebiliyor... ...ve e, gönüllüler orada toplanıyor... ...çünkü bahçenin, e, bahçeye... ...çoğunu e, gönüllüler bakıyor... ...e... Ben tabii ki sordum hemen. Dak akır o kadar araya yeteri kadar polen ve nektar nasıl verebilir? Ee, Walter da hatırlattı ki e, bir koloni her sene en azından 35 kilo polene ihtiyacı var. Yani 35 kilo e, polen düşünün bir 35 kiloluk bir bavul düşünün. Çok ağır bir bavul düşünün. E, yavruları büyütmek için o kadar çok poline ihtiyacı var ve katiyen tabii dak dakikadan e, çıkamayacak e, dedi. Fakat dedi ki a, şehirde çok ağaç ve çalı var. Onun için son derece sıhhatlılar e, benim arılarım. E, yakında da bir grup ıhlamur ağacı var ve e, onları gösterdi bana ve bu a, ıhlamur ağaçları onlara kilolarca nektar ve polen verebiliyor ve ister Samıhlamur e, e, ağacıının e, çiçeği bittiğinde ben ondan hemen bal alabilirim epece bal alabilirim bile e, Ben de sordum yapıyor musun yoksa e, bekliyor musun Hayır ben de sen de bir kere e, bal alıyorum dedim dedi ben de öyle yaptığım için sevindim ıhlamurdan söz açılınca da ben açık radyoya yakın olan Mustafa Ağa Camii'nin bahçesinde de e, orta boy olan bir ıhlamur ağacı hatırladım. Çünkü iki haziran buraya geldiğim zaman bu çok güzel bir koku geldi oraya radyoya yürüyünce. Dedim ki bir yerde bir ıhlamur ağacı olması lazım. Harika bir koku. Ve e, hemen bu ağaç nerede acaba diye böyle bakınmaya başladım, heyecanlandım ve dikkatli baktığımda gördüm ki caminin bahçesinde oldum. Aslında arama sırasında o heyecan duyduğum zaman bir arı yeni bir nektar kaynağı bulduğunda ne kadar heyecanlı hissettiğini o bende hissettim yani anladım. Neyse bu kadar kuvvetli bir kokuya mutlaka arı gelmiş olması lazım düşünmüştüm. Ve ağacın altından bakmaya başladım. Fakat hiç arı görmedim. Çok da üzüldüm. Demek ki bu bölümde bu bölgede pek arı yok. Ve bu haftada tekrar baktım. Belki... Var fakat e, artık ıhlamurun çiçekleri yok oldu. Alt dallarından insanlar koparttı. Demek ki rüzgarda bir şekilde yardımcı olmuş tozlamasında. Şu an oradaki e, caminin bahçesinde harika kurt bağrı ağaçları var. Ve çiçekleri açık ve gene çok güzel kokular yayıyorlar. Arılar onu da çok seviyorlar fakat onların içinde de pek Aralar görmedim. Neyse, Wouter'a dönelim ve Dakakır'a e, dönelim. Çünkü benim bilhassa e, öğrenmem gere istediğim şey aslında e, e, çatıda baktığın zaman, e, çünkü bu binanın 7 katının üstünde e, bakıyor. Ne tür özelliklere dikkat etmek lazım? diye sormak istedim. Ben bunu daha sonra bir program için planlamıştım. Fakat burada hazır böyle bir şey bulduğumda bunu burada başka çatıda araları tutan bir kişi, bakan başka bir kişiyle konuşayım dedim. Güzel bir fırsat. Benim daha evvel düşüncelerimi de teyit etti. İlk önce rüzgarın yönüne çok dikkat etmek gerek. Yüksek binaların üstü genellikle ...düzdür ve daha çok rüzgar alıyor. Ee, Weybauter'da aralarını az rüzgar alan bir yere yerleştirdik. Veyahut e, rüzgarın yönüne bakarak yerleştirdik. Araları yerleştirdiğiniz zaman genellikle bunu e, doğu, güney arasında Yani güneydoğu veyahut doğuya bakan veyahut güneye bakan ve onun arasında bakan bir yere e, koymak istersiniz ki çok erkenden e, ışık alsınlar, erkenden çalışmaya bas başlasınlar. Fakat aynı zamanda rüzgarı çok alıyorsa o zaman e, rüzgara karşı uçmak zorundalar e, kovana gitmek için ve çok enerji harcıyorlar ve doğru yere inmekte e, zorlanabiliyorlar. Evet. Galiba müzik arası için iyi bir vakit oldu. Ee, şimdi bu binanın yüksekliği 24-25 metre olduğu için uh, High Up in the Sky Bird Medicine Dance Orkestrası'ndan bir uh, müzik bulmuştum. There's a fly above, dear, high up in the sky of a dream. Evet, tekrar merhaba. E, Walter'ın Duck Acker'daki arıları konuşuyorduk. E, şimdi ısıyı da e, konuştuk. Çünkü e, da, bir e, çatının üstünde tabii ki çok e, fazla güneş olabiliyor. E, gölge bulmak zor olabiliyor. E, ve arılar çok çok fazla e, ısınırsa kaçarlar. E, onun için bir şekilde gölge bulmak lazım. Ee, o dedi ki bana başka bir e, aracı, çareyi e, böyle bulmuş. E, kovanlarını binanın havalandırma sisteminin altında yerleştirdiğini söyledi. Hani orada böyle büyük borular var. E, bu Bir şekilde bir gölge bulmakta e, yarar var. Bilhassa öğlenler. Sabahleyin güneş alsın, akşamüstü güneş alsın ama öğlen en sıcak saatte bir gölge bulunması lazım. Bu bir işte havalandırma sistemi olabilir veya bir, bir küçük bir yapı yaparsınız orada bir kumaş gerersiniz veya üstünde dallar bile koyabilirsiniz ki dal bulmak belki orada zor ama orada ne bulunabilirse. Fakat benim düşünmediğim şeye dikkat çekti. Dedi ki, dedi ki siyah bazı çatılar siyah oluyor çünkü bir izolasyon malzeme üzerinde e, sürülüyor. Siyah çatı bilhassa çok sıcak çekiyor ve e, katiyen e, bunu e, bir şekilde önlemek lazım. Altında başka bir renk e, koymak lazım. Onun için de ayrıca yeşil çatılar çok önemli. Aslında bu e, Dak bir yeşil çatılar projelerin e, şemsiyesinde e, yapılıyor. E, ve ayrıca dedi ki, Yeşil bir yeşil bir çatı da en fazla 26 Kis derecede e, oluyor. E, fakat bunu ancak Hollanda şartları için mi, onu bilemiyorum tabii ki belki burada daha e, sıcak olabiliyor. Fakat o gölge e, yapabileceğiniz bir yer olması gerekiyor. Bütün bunları tabii ki bir ümitle e, anlatıyorum e, dinleyicilerimin arasında da belki bazı insanlar e, balkonlarında veya çatılarında da e, aralar e bak, bakmaya isteyecekler diye. E, mutlaka şu bulundurmalı. E, bu Hollandaca'da eee bey bar diyoruz yani araların için bir bar e, yapılıyor e, bu su sadece içmeleri için değil aynı zamanda e, kovanın içine serin tutmak için kullanıyorlar e, yani bunu içip e, püskürtüyorlar ve e, e, kanatları ile çok hızlı bir şekilde e, hareket ediyorlar o zaman daha e, soğuk oluyor e, sabit bir bir Isı olması gerekiyor. İlk sene sıkça yani haftada bir kere e, kovana yeteri kadar polen ve nektar stoku var mı, yavrusu var mı vesaire diye e, kontrol edilmesi gerekiyor. E, ...ve e, tabii ki ben gene bu anaların zifaf uçuşların, uçuşların hakkında bir şey sormak istedim. Dedim ki hani bunlar genellikle e, 9 ve 12 metre arasında gidiyorlar. E, bu e, erkek arılar orada bekliyorlar. Bu sefer yani bizim arılarımız hep yukarıya çıkıyor ama buradaki arılar acaba aşağıya mı gidiyor? Vallahi dedi ki ben görmedim gülmek, e, gül, gülmüştü. E, balını da etraftaki restoranlara satıyor... Müşteriler e, Dakakır ürünü yemekten çok hoşlandıklarını e, anlatıyor. Çünkü Dakakır'ın üstünde e, şeyler de var. E, çilek var, e, bakla var vesaire. E, aslında oturduğunuz yerde ki yapılan ballardan sene yani orada yerel bal, baldan tüm sene her gün küçük bir kaşık yerseniz samanla nezlesi de olmayabilirsiniz. Çünkü kendinizi yerel polenlerle aşılanıyorsunuz. Bu da bir e, bilgi olsun. E, Wouter Walter tamamen doğal aracılık yapmaya çalışıyor. Örneğin çerçevelere konulan temel petek inci demir tellerle bağlanıyor genellikle. Fakat o diyor ki o incecik demir teller bile azıcık bir elektromanyetik dalgalar yayıyor. Ve o bile arıların yön duygusu, duygusunu yanıtabilir yanıtabilir. E, ...yanıtabildiğini, okuduğunu söyledi. Onun için o katiyen bunu kullanmıyor. Yani içindeki e, mumu tamamen kendileri kabartıyorlar... E, ...ve hiç içinde bir demir parçası yani ince de tel de olsa kullanmıyor. Fakat tabii ki ben de bunu bazen yaptığım için... ...sonra balı çıkartmak için santrifüji, e, santrifüje koyduğum zaman... Ee, ...yani hareket ettirdiğim zaman mumlar bozulduğunu gördüm. Yani kırılmaya başlıyor... O da diyor ki onun için ben de çok yavaş hareket ettiriyorum. Ve e, balları mum ile beraber satmaya çalışıyor. Restoranlarda bunu böyle küçük küçük bloklarla burada Türkiye'deki e, otellerde bazen veriyorlar. Öyle gibi veriliyorlar. Bu Hollanda için çok bilindik bir şey değil. O ona yenilik e, bir şekilde e, olarak anlattı. Hatta fotoğrafını e, gösterdi. Dakhakhir Rotodam'da e, Ski Kağıdı'dadır o bir sokak bu Rotodamın Merkezi tren ve Metro östü istasyonundan 5-6 dakika yürüyüş mesafesinde Ski blok 7 katlı bir ve bin metrekare Çatı bostanı ile da Akır yakına kadar Avrupa'nın en büyük çatı çatı Bostananıydı yani ski, üstünde, ski, ski blokun üstündeki dak akır. Ama şimdi bu çok popüler olmaya başladı ve Amsterdam'da Zeyt Park'ta 3000 metrekare bir çatı bostanı yapıldı. Orada elma ağaçları ve tavukları bile yaşıyorlarmış. Bu dak akır çatıların üstünde tarım için bir deneme projesi. Bahçesi işte daha evvel söylediğim gibi 24-25 metre yüksekliğinde. Bir Hollandalı için bu oldukça yüksektedir. Schiebrock'un Schiebrock sahibi Luke Smith binanın çatısında bir deneme bostanı yapmak için 3 sene için izin verdi. Proje 2012 senesinde başladı. Ve proje bu kadar başarılı olacağını tahmin edemediler. Ve etraftaki bina binalar hala çok büyük. ...boş çatı var ve bunları da yakında bostan olabileceklerini umuyorlar. Benim geldiğimde iki kişi bakla ve çilek topluyorlardı. Çünkü o zaman onlar vardı. Ve daha bunlar gönüllülerdi. O sırada tekrar benim geldiğimde... ...Bienerlin bünyesinde tur yapan biri vardı. Ve biraz teknikler teknik ayrıntılar anlatıyordu. Rehber benim en çok merak ettiğim şeye de cevap verdi çünkü dolaştım. Fakat benim en çok merak ettiğim şey acaba ne kadar toprak lazım ve hangi çatı bunu taşıyabiliyor? Sorunca dedi ki biz toprak olarak söbstrat kullanıyoruz. Bu bir lav toprağı aslında Kahverengi gri ve siyah renklerden oluşan ve pomza taşına benzeyen son derece hafif küreciklerden oluşan bir malzemedir. Hanif ve süf etna gibi eteklerinde oturanlara bir türlü daha, emni daha emniyetli bir yere gitmemelerin sebebi zaten o türü hem çalışması rahat çünkü hafif hem de çok verim olmasıdır. verimli olmasıdır. O menik delikli taşlardan oluşan toprak suyu da çok güzel tutabiliyor. Bitkiler de kökleri ile o deliklerin içine girip kolayca tutunabiliyorlar. Ben aynı öğe daha bunu gördüm daha çok büyük parçalı humuşlu topraklar da gördüm. Köklere mesela çürük bir ağaç parçaya tutunmaya çok severler. Binanın çatısının yapısına göre patikalar yapılıyor. Yani taşıyan parçaların üstünde patikalar, orada daha çok insanlar dolaşıyor diye, boş olan yerlerde bostanlar yapılıyor. O bostanlarda sadece, yani patikalarda sadece bir santim substrat konuluyor ve bostanlarda 10-15 santim substrat kullanılıyor. O yetere kadar oluyor. Galiba yavaş yavaş bitirmem lazım değil mi? Ha var daha iki dakika var tamam. O zaman biraz daha anlatabilirim. Ee, binanın kenarlarında yaklaşık iki metre yükseklikte kutular var. Onlar da çok... E, hafif malzemelerden e, yapılıyor ve içinde e, nebahat var yani çiçekler, bitkiler var ve daha yüksek e, gibi gözüküyor. Onun için düşme tehlikesi de en aza indirgililer e, bununla beraber. E, ve yani bütün bu, ayrıntı, bütün bu ayrıntılar hep düşünüldü. ...hafif bir malzeme olması lazım, kenarları yüksek olması lazım, daha bitkilerle vesaire daha yüksek yapabiliriz. Ve Dirk Simons diyor ki eğer şehirimiz doğal alanımız olacaksa ki bu yavaş yavaş olacak eğer insanlığın yüzde sekseni şehirlerde oturuyorsa... ...o zaman bir sürü yeniliklere itecek bize ve küçük ayrıntılar büyük farklar edebiliyor... İdeal olarak tabi ki tüm dak yağmur suyu ile ıslatmak olacaktı. E, hele Hollanda'da yağmur sudan bol yok. Ancak e, yağmur suyu binanın üstünde toplayıp orada stoklamak için bina elverişli değil. Çünkü tabi ki onun için tasarlanmadı. Bilhassa e, su binanın üzerinde e, yok olmak için tasarlandı. Onun için su... E, yani düşen su bostan için yağmur suyu bostan için yetmiyor ve onun için hala şehir suyu ile yağmurluyorlar, ıslatıyorlar oradaki sübstratı. Demek ki eğer şehir içinde biz... Dak akırlar ve e, çatı bostanları yapmak istersek o zaman binalarımızı ona göre e, e, tasarlamak zorundayız ve planlamak zorundayız. E, evet, tamam bitirmek zorundayım. Tekrar e-mail adresimi hatırlatayım. E, propolisprogrami@gmail.com her bir şey anlatmak veya söylemek isterseniz veya hatırlatmak isterseniz e bekliyorum. Görüşmek üzere 2 hafta sonra. Propolis. Arıların dünyası. Hazırlayan ve sunan Maria Sezer.